Cenaze defne esnasında kadınlar mezarlığa gidebilirler. Evet. Şimdi tabii cenaze namazını kılmak ve cenazeye takip ederek ta mezarlıkta gömünceye kadar peşinden gitmek çok büyük bir sevap. Yine İmam Buhari ile Müslüm Hazretleri'nin rivayet ettikleri efendimizden bir hadis-i şerif var. Efendimiz diyor ki: "Men salla ala cenazetin felehu qiratun." Kim bir cenaze üzerinde namaz kılarsa ona bir kırat sevap var. "Ve men salla alayhi ve tabi'ahu hatta yudfana felehu kim namazı kılar ve cenazenin peşinden de gider, defnedilinceye defnedil, kadar beraber bulunursa ona iki kıraç sevabı var. Bu hadisi peygamberimizden nakleden Ebu Hureyre Hazretleri. Soruyorlar ona peki kıraç ne demek anlamadık. Efe, Ebu Hureyre diyor ki Uhud daha kadar mükafattır. Tabi o da kesretten kinaya, çokluktan kinaya yani çok büyük bir mükafat alırsınız. Ama kadınların... Cenaze namazı kılması mümkün. Ama cenazeyi takip edip cenazeyi defnedinceye kadar mezarlığa gitmeleri fakirlerimiz tarafından, mesela Hanifi mezhebi tarafından hoş karşılanmamış, uygun görülmemiş. Bu hususta da bir hadis-i şerif rivayet ediyor bizim fakihlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi takip eden defnedilinceye kadar bir bayana bu durumdan haberdar olunca diyor ki ''İnsarifne me'zuratin gayra me'curat'' ''Dönün mezarlıktan, mükafat değil.'' Bir günah işte işlemiş olduğunuz halde dönün diyor. Yani bir şey kazanmadınız demek istiyor. Hı hı. Çünkü kadın defin esnasında olmayacak. Cenazeyi taşıma esnasında da olmayacak. Bir insan cenazeyi niye takip eder? Taşır, cenazeyi defeder. Kadın bunları yapmayacağına göre o zaman bir fayda da elde etmeyecek. Cenazenin defnedilmesine katılmakla. Ve bir de cenazeyi defnedilinceye kadar orada bulununca belki de kadınlar biliyoruz. Erkeklere göre daha şefkatli. Daha merhametli, daha duygusal, o vefat eden insanı görünce defnedildiğini, belki de çok fazla müteessir olacak. Belki yani oradan, orada İslam'ın ağlamak normal, ağlar insan vefat eden yakını için ama belki bu hususu abartabilecektir. O sebepten dolayı hoş görülmemiştir. Ama şunu da söyleyelim, örnek verelim çok yakın birisidir. Çok yakınıdır, babasıdır, kardeşidir, annesidir bir bayanın. Bu durumda bazı fakihler, özellikle maliki fakihlere demişler ki kadın cenazeyi takip edebilir, define esnasında da bulunabilir, mezarlığa kadar da gidebilir demişlerdir. Yani bunu da bilerek, şimdi görüyoruz yani cenazeyi defnedilinceye kadar bazı bacılarımız gidiyorlar. Yani böyle bir imkan var ama mümkün olduğu kadar gitmemek daha iyidir.